Eshab-ı Kiram'ın Üstünlükleri Nişancı Zade denmekle anılan Muhammed bin Ahmet Efendi'nin rahimehullahü teala birçok kitaplardan toplayarak hazırladığı Mir'atü Kainat adındaki Türkçe tarih kitabı Eshab-ı Kiram'ın büyüklüğünü, kıymetlerini kısa ve açık anlatmaktadır. Biz de bu kitaptan olduğu gibi aşağıya alıyoruz. Nişancı Zade Hicretin 962 yılında tevellüt 1031 Miladi 1622 yılında vefat etmiştir. Kitabını 14. Osmanlı padişahı olan 1. Sultan Ahmet Han zamanında tamamlamıştır. Sahabi kime denir Alimlerin çoğuna göre kadın veya erkek çocuk veya büyük bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çok az da olsa bir kere görürse kör olan bir kere konuşursa ve iman ile vefat ederse buna sahabi denir Kafir iken görüp de Resûlullah'ın vefatından sonra imana gelen veya Müslüman iken görüp sonra mürtet olan sahabi değildir sahabi olduktan sonra mürtet olup Resulullah'ın vefatından sonra tekrar imana gelen sahabi olur Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cin sınıfına da peygamber olduğu için Cinde sahabi olur. Birkaç sahabiye eshab-ı kiram veya sahabe denir. Eşab-ı kiramın üstünlüğü Mevahibü'l-dünyye kitabında deniliyor ki peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra bütün yaratılmışların en üstünü eşab-ı kiramdır. Aleyhimür Eshâb-ı kiramın her biri bu ümmetini hepsinden daha üstündürler Muhammed aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanan herkese yani her Müslümana hangi ırktan hangi memleketten olursa olsun Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti denir Biz Müslümanlar Muhammed aleyhisselam'ın ümmetiyiz. her ne kadar bir hadisi i şerifte, Ümmetim yağmur gibi hayırlıdır. Önce gelenler mi, Sonra gelenler mi daha hayırlıdır bilinemez. Buyuruldu ise de, Sevabın çok olması, Daha üstün olmayı göstermez. Çünkü, Resûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, Görmek gibi üstünlük olamaz. Eshâb-ı kirâm, Radıyallahu teâlâ anhum ecmain, Şam'ı fethettikleri ettikleri zaman Hristiyanlar bunları görünce güzel hallerine şaştılar ve bunlar İsa aleyhisselam'ın hesabı olan havarilerden daha üstündürler dediler ve bunu söylerken yemin ettiler. Düşmanın da şahit olduğu bir üstünlüğe kim ne diyebilir? Ali İmran suresinin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 ''Eshâbımdan birinin bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz.'' buyuruldu. Münavînin ve Beyheki'nin bildirdikleri hadisi i şerifte, ''Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz.'' buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, ''Eshâbıma düşmanlık etmekten sakınınız.'' Allah'tan korkunuz onları seven beni sevdiği için sever onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur onları inciten beni incitmiş olur beni inciten de elbette Allahü Teala'yı incitir buyuruldu bir hadisi şerifte insanların en iyisi benim zamanımda bulunan Müslümanlardır. Onlardan sonra en iyisi onları görenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi onları görenleri görenlerdir. Onlardan sonra gelenlerde iyi olmayanlar da vardır. Buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte ümmetimin en iyisi benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi, daha sonra gelenlerdir.'' buyuruldu. Münavinin ve Tirmüzi'nin bildirdikleri hadisi i şerifte, ''Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı, cehennem ateşi yakmaz.'' buyuruldu. Bu ayet-i kerimeler ve hadisi i şerifler, esâb-ı kirâmın radıyallâhu teâlâ anhum ecmain, üstünlüğünü açıkça göstermektedirler. Eshâb-ı kirâmın hepsini, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, üstün bilmemiz, sevmemiz lazımdır. Akâit kitaplarında, söz birliğiyle deniliyor ki, eshâb kiramın her birini, büyük ve üstün bilmek, hepsine iyi gözle bakmak, her birinin, Adil ve salih olduğuna inanmak lazımdır. Hiçbirine dil uzatmamak, lanet etmemek, düşmanlık etmemek ve bir kısmını sevmek için başka sahabilere düşman olmaktan sakınmak lazımdır. Bir kısmına düşmanlık ederek, söyerek, kötüleyerek başka kısmın sevilmiş olacağını sanmaktan kaçınmalıdır. Böyle olduğu kesin vesikalarla, kuvvetli senetlerle ispat edilmiştir. Sahabeden birini, ondan daha yüksek bir sahabiden, dünyadaki işlerinden dolayı daha çok sevmek, fakat ötekinin daha üstün olduğuna inanmak, günah değildir. Mesela bir kimse, hazret Ali'nin, radıyallahu teâlâ anh, evladından olsa, yani seyit olsa, bunun için hazret Ali'yi, Hazret Ebu Bekir'den daha çok sevse fakat ahiret için Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ali'den üstün tutsa günah olmaz. Çünkü dünya muhabbeti insanın elinde değildir. Ehli Sünnet'in temel kitaplarından biri olan Şerhi Akaid kitabında Saadetdini Teftazani buyuruyor ki: Eshab-ı Kiram arasındaki ayrılıkların, muharebelerin iyi sebeplerle, güzel niyetlerle yapıldığına inanmamız lazımdır. Eshab-ı Kiram'dan birini sövmek, kötülemek caiz değildir. Hazreti Ayşe gibi nas ile üstünlüğü bilinen bir sahabiyi kötülemek küfürdür. Nas ile bildirilmemiş bir sahabiyi kötülemek ise bid'attır ve büyük günahtır. Mevahi ille dünniye kitabında yazılı bir hadisi i şerifte, Eshâbım anıldığı zaman, dilinizi tutunuz. Onların şanlarına layık olmayan bir şey söylemeyiniz, buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, Eshâbımdan birini söyeni dövünüz. Ve taberani ile münavinin bildirdikleri hadisi i şerifte, Peygamberleri söyen öldürülür ve eshâbımı söyen dövülür. Buyuruldu. Celalettin Sütyi Hazretlerinin Camius Sagir kitabındaki hadisi i şerifte "Esbabımın kusurları yanlış hareketleri olacaktır. Allahü Teala onları bana bağışlayacak, kusurlarını affedecektir." buyuruldu. Hulasa'tul Fetava kitabında diyor ki: "Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'i sövmek küfürdür. Fakat hazret Ali'yi onlardan üstün sanmak, küfür değildir, bid'attir ve dalalettir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine, ehli Sünnet ve Cemaat mezhebi nedir? diye soruldukta, Hazret-i Ebu Bekir ile hazret Ömer'in en üstün olduklarına inanmak ve Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem iki damadını sevmek ve abdest alırken, ayaklardaki iki mest üzerine meshetmek ve iyi, kötü, her Müslümanın arkasında namaz kılmaktır. Cevabını verdi. Adabül Menazil kitabında, bir sahabeyi bir kere sövmek, küfür değildir, dalalettir. Bir veya iki veya üç kez söven, döverek tazir olunur. Üçten fazla söven, katl olunur denilmektedir. Ehlli sünnet alimleri ı kiramın rayallahü Teâ anhum Ecmayın üstünlük sırasını üç'e ayırmıştır bir muhacirler Mekke şehri alınmadan önce Mekke'den veya başka yerlerden vatanlarını memleketlerini terk ederek Medine şehrine hicret edenlerdir Bunlar Resulullah'ın sallallahu Teâ aleyhi ve sellem yanına iman ile gelmiş veya gelince iman etmişlerdir. Amr-ı As hazretleri bunlardandır. 2- Ensar Medine şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde ve Evs ve Hazreç adındaki iki Arap kabilesinde bulunan Müslümanlara Ensar denir. Rıdvanullahu teâlâ aleyhim ecmain. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize her türlü yardımda ve fedakârlıkta bulunacaklarına söz vermişler ve sözlerinde durmuşlardır. 3. Diğer eshab-ı kiram rızvanullahü teala aleyhim ecmaîn. Mekke şehri alındığı zaman ve daha sonra Mekke'de veya başka yerlerde imana gelenlerdir. Bunlara muhacir ve ensar denmez yalnız sahabi denir. İbn Esir İzzettin Ali Cezri'nin Cami kitabında muhacirler ensardan muhacirlerin önce gelenleri ensarın önce imana gelenlerinden ve ensarın önce gelenleri muhacirlerin sonra gelenlerinden daha üstün olduğu ve fakat sonra imana gelen nice sahabinin Önce imana gelenlerden üstün olduğu yazılıdır. Mesela Hz. Ömer ve Bilal Habeşi kendilerinden önce imana gelen nice sahabiden daha üstündürler. İmamı Suyuti'nin Tarihül Hulefa kitabında diyor ki: Ehli Sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmiştir ki, ashab-ı kiram'ın en üstünleri Resulullah'ın dört halifesidir. Bunlardan sonra en üstünleri, aşere-i mübeşşer eden, yani cennet ile müjdelenmiş olan on kişiden geri kalan altısı ile, hazret Hasan ve Hz Hüseyin'dir. Bunlardan sonra en üstünleri, bu on iki kişiden başka Bedir gazasında bulunan üç yüz on üç sahabidir. Bunlardan sonra üstün olan Uhud gazasında bulunan yedi yüz kahramandır. Bunlardan sonra üstün olan, hicretin altıncı senesinde ağaç altında Rasulullah'a ölmek var, dönmek yok diye söz veren bin dört yüz kişidir. Bu sözleşmeye, bi'at-ı denir. Bahrül ulum adındaki tefsirde bildirilen hadisi i şeriflerde, Ümmetimin en merhametlisi ebubekirdir Bekir'dir. Dinde en kuvvetli olan, Ömer'dir. Hayası en çok olan Osmandır. Ahkamı İslamiyede her suali cevaplandıran Alidir. Halal ve haram olanları en iyi bilen Muaz'dır. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan Ubey bin Ka'ptir. Münafıkları tanıyan Huzeyfe bin Yemandır. İsa aleyhisselam'ın zühdünü görmek isteyen Ebu Zerin zühdüne baksın. Cennet Selman-ı Farisi'ye aşıktır. Halit bin Velid Allah'ın kılıcıdır. Hamza Allahü Teala'nın arslanıdır. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin en üstünüdür. Cafer bin Ebi Talib cennette meleklerle beraber uçar. Cennet kapısını ilk açacak olan Bilal'dir. Benim kevser havuzumdan ilk içecek olan Süheyb-i Rumi'dir. Kıyamet günü melekler ilk önce Ebu Derda ile müsafaha eder. Her peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım Sa'd bin Muaz'dır. Her peygamberin hesabından seçtikleri vardır. Benim seçtiklerim Talha ve Zübeyr'dir. Her peygamberin Mahrem işlerini gören yardımcısı vardır. Benim yardımcım Enes bin Malik'tir. Her ümmette hakim vardır. Benim ümmetimde hikmeti çok söyleyen Ebu Hüreyre'dir. Hassan bin Sabit'in sözleri Allah tarafından tesirlidir. Ebu Talha'nın harp meydanındaki sesi bir fırka askerden daha kuvvetlidir buyurdu. Bahrül Ulum kitabını yazan Alaeddin Ali Semerkandi 860 senesinde Anadolu'da Larende şehrinde vefat etmiştir. İmamı Suyuti Hazretleri Tarihul Hülefa kitabında diyor ki: Hadis-i şeriflerde ümmetimin en merhametlisi Ebubekir'dir. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta en şiddetlisi Ömer'dir. Hayası en çok olanı Osmandır. Ahkamı İslamiyyedeki zorlukları en çok çözen Ali'dir. Ümmetimin en emini Ebu Übeyde bin Cerrah'tır. Ümmetimin en zahidi Ebu Zerdir. İbadeti en çok olan Ebu Derdadır. Ümmetimin en halimi ve cömerti Muaviye bin Ebi Süfyan'dır, Buyuruldu. Rasulullah'ın valileri. Diyar Bekirli Kadi Hüseyin'in 940 senesinde yazdığı Hamis kitabında diyor ki, bazan acem Şahı Hüsrev tarafından Yemen valisi yapılmıştı. İmana geldi. Rasul Aleyhisselam onu vali olarak yerinde bıraktı. İlk İslam valisi bazandır. Resul Aleyhisselam Halit bin Saidi San'a şehrine, Ziyad bin Esedi Hadremut şehrine, Ebu Musel Eş'ariyi Aden şehrine, Ebu Süfyan bin Harbi Necran vilayetine, Muaviye'nin büyük kardeşi Yezid'i, Teyma şehrine, Attab bin Esyedi Mekke şehrine, Amr bin As'ı Amman şehrine vali yapmıştır. Kadi Hüseyin bin Muhammed Hicretin 960 yılında Mekke'de vefat etmiştir. Rasulullah'ın katipleri Hazreti Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas, Muhammed bin Seleme, Erkam bin Ebi Erkam, Abdullah bin Erkam, Mugire bin Şube, Ubey bin Ka'b Zeyd bin Sabit, Ebu Süfyan bin Harp ve oğlu Muaviye ve büyük kardeşi Yezid bin Ebi Süfyan, Halit bin Velid, Amr ibn As, Huzeyfe bin Yeman'dır. Bunlardan başka da katipleri vardı. Hepsi kırk üç kişidir. İçlerinden en çok katiplik yapan Zeyd bin Ebi Sabit ile Muaviye bin Ebi Süfyan idi. Radıyallahu teâlâ anhuma. Yabancı memleketlere gönderdiği elçileri 14 kişidir. Bunlardan biri Amr bin As Hazretleridir. Bunu Ammana elçi olarak göndermiştir. Sonra Ammana vali yapmıştır. İstiyab adındaki kitapta 2770 erkek ve 381 adet kadın sahabinin hal tercümesi yazılıdır. İstiyab fi marifetil il eshab Kitabını yazan hafız Yusuf bin Abdullah Kurtubi, 463 (Miladi 1071'de de vefat etmiştir. Mevahi bile Dünye Kitabında diyor ki, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem, vefatına kadar imana gelenler sayısız ve hesapsızdır. Mekke fethinde 10 bin, Tebuk gazasında 70 bin Veda daha hacında 90 bin ve Rasulullah vefat ettiği zaman yeryüzünde yüzünde 124 binden ziyade sahabi mevcut idi. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem, akrabasından birkaç kişiden başka esâb-ı kiramın hepsi radiallahu taala anhum ecmain yaşça Resulullah'tan küçük idiler. Fawāyihi miskiye kitabında i̇mam vakididen alarak diyor ki, Sahabe-i Kiram'dan en son vefat edenler şunlardır. Abdullah bin Ebi Evfa, radıyallahu teâlâ anh, hicretin 86'sında Küfe şehrinde vefat etti. Abdullah bin Yesr, 88 yılında Şam'da vefat etti. Sehl bin Sa'd, radıyallahu anh, Hicretin 91'inde 100 yaşında Medine'de vefat etti. Enes bin Malik 93 yılında Basra'da vefat etti. Ebu Tufeil Amir bin Vasile Hicretin 100. senesinde Mekke'de vefat etti. Sahabe-i kiramın en son vefat edeni budur. Resul Aleyhisselam vefatından sonra kimin halife olacağını hiçbir zaman, hiçbir kimseye açıkça bildirmedi. Vefatından sekiz gün önce, Hazreti Ebu Bekri, kendi yerine imam tayin buyurarak, halife olacağına işaret eyledi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta olmadan çok evvel, bir kere mescide çıkmayıp, namazı kılsınlar diye emir buyurdu. Hazreti Ebu Bekri bulunmadığı için, Hazretü Ömer imam oldu. Rasul Aleyhisselam Hazretü Ömer'in sesini işitince, hayır hayır, Allahü Teala ve Müslümanlar Ebu Bekir'den razıdırlar. Ebu Bekir namazı kıldırsın, buyurdu. Bir kere de Hazret Ali'ye karşı buyurdu ki, esabım arasında senin en üstün olmanı Allahü Teala'dan üç kere istedim. Allahü Teala, Ebu Bekr'in en üstün olmasından razı oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden sonra Hazreti Ebu Bekr'in halife olacağını birçok zaman işaret buyurmuştu. Mesela Medine'ye hicret buyurup, mescidi şerif yapılırken mübarek eliyle temele bir taş koyup, Hazreti Ebu Bekre Taşını benim taşımın yanına koy, buyurdu. Sonra Hazret Ömer'e taşını Ebu Bekr'in taşının yanına koy, buyurdu. Sonra Hazret Osman'a taşını Ömer'in taşının yanına koy, buyurdu. Hazret Osman taşını Ömer'in taşının yanına koyunca, benden sonra bunlar halifelerimdir, buyurdu. İmam Ahmed'in müsnedinde ve Münâvi'nin Künuzu Dekaik kitabında bildirilen hadisi şerifte, benden sonra şu ikisine tabi olunuz, Ebu Bekr ve Ömere buyuruldu. Bir kere bir kadın gelip bir şey istedi. Sonra gel buyurdu. Gelip sizi bulamazsam ne yapayım deyince, beni bulamazsan Ebu Bekre git. Benden sonra halifem odur buyurdu. Vefat edeceklerine yakın bana kağıt kalem getiriniz. Ebu Bekre bir şeyler yazacağım buyurdu. Ve sonra Allahü Teala ve Müslümanlar Ebu Bekir'den razıdırlar dedi. Alame İbnül Hemmam Müşahire adındaki kitabında diyor ki Allahü Teala Hazreti Ebu Bekir'in halife olacağını Resulüne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, bildirmişti. Fakat, ümmetine söylemesini emretmemişti. Hazreti Ebu Bekir, Rasulullah'tan iki sene ve birkaç ay sonra dünyaya geldi. Babası, Ebu Kuhafe Osman'dır. Yedinci babası olan Mürre, Resulullah'ın da yedinci babasıdır. İsmi önceden, idi. Rasul Aleyhisselam Abdullah olarak değiştirdi. Ebu Bekr, Bekrin babası demektir. Bekr isminde oğlu yoktur. Fakat Arabistan'daki adete göre oğlu olmak için bir erkek babası diye soyadı konulurdu. Bunun için kendisine Ebu Bekir demiş idi. Cehennemden azad olduğu, çeşitli hadisi şeriflerde bildirildiği için Atik. Yani azad olmuş adam da denir. Resulullah'ın miracını işitir işitmez inanarak kâfirleri şaşkına çevirdiği için Allahü Teala Sıddık ismini vererek şereflendirdi. Beyaz yüzlü, zayıf, nurlu bir zat idi. İmana gelmeden evvel Kureyş kâfirlerinin ileri gelenlerinden, büyüklerinden, sayılı olanlarından ve sözü tutulanlarından idi. İmana gelmeden önce de çok afif, ağırbaşlı, doğrulukla idi. Hiç şarap içmemiş, şiir söylememişti. Mekke'nin sayılı tüccarlarından olup pek zenginiydi. Çok hayır yapar, iyiliği severdi. İmana gelmeden evvel Resulullah ile gençlik arkadaşıydı. Çok sevişirlerdi ticaret için gittiği yerlerde ahir zaman peygamberinin geleceğini, kendisinin ona sahabi olacağını kâhinlerinden ve din alimlerinden çok işitmişti. Rasulullah çağırınca seve seve hemen imana geldi. annesi ümmül hayr ilk imana gelenlerdendir. fakat babası Osman ancak Mekken'in fettinde çok yaşlıyken imana geldi. Eshab-ı Kiram arasında babası, anası ve çocuklarının ve torunlarının hepsi imana gelen Ebubekir'den başka kimse yoktu. Mekke'deyken ve hicret ederken ve Medine'de her gazada ve harp olmayan zamanlarda Resulullah'ın yanından ayrılmadı. Bir iki defa izniyle ayrılmıştır. Resulullah'ın sadık dostu ve sır arkadaşı ve her işinde müsteşarıydı. Allahü Teala beni dört vezir ile kuvvetlendirdi. İkisi melektir. İsimleri Cebrail ve mikaildir İkisi de insandır. İsimleri Ebubekr ve Ömerdir. Hadisi şerifi şerefinin yüksek olduğunu göstermektedir. kiram Rasulullah'ın yanında. Halka olarak otururlardı. Rasul Aleyhisselam sağ yanına Ebubekri, sol yanına Ömer'i oturturdu. Ebubekrin üstüne ve yok iken onun yerine kimseyi oturtmazdı. Yeri boş kalırdı. Güzel huyları, cesareti, cömertliği, ilmi zekası ve hele takvası sahabenin hepsinden fazlaydı. Hazret Ali, içimizde en cesur Ebu Bekirdir, buyurdu. Resulullah vefat edince Arabistan'daki köylülerin çoğu dinden çıktı, mürtet oldular. Hazret Ebu Bekir halife olunca mürtetlerle harbetmeyi emir buyurdu. Eshâb-ı Kiram, bütün Arabistan'a karşı nasıl harp edebiliriz dediler. Kılıncını çekip ilerledi. Eshâb-ı kiram arkasından yürüdüler Vell-Leyl suresinin on yedci ayeti keimesiyle sena buyuruldu Resul aleyhisselam'ın Ebu bekrin malı gibi hiçbir kimsenin malı bana faideli olmadı buyurduğu İmam Ahmed'in müsnedinde ve münavide yazılıdır Ticaretten bütün kazancını Resulullah için dağıttı. Halife iken, ağır bir sual çıkınca, cevabını Kur'an'ı ı Kerim'de, bundan sonra bildiği hadisi i şeriflerde arardı. Bulamayınca, sahabeye sorardı. Hadisi i şerif ile çözemezler ise, birlikte araştırırlar, söz birliği olursa, öylece yapardı. Söz birliği olmazsa, kendi içtihad ederdi. hazret Ömer radıyallahu teâlâ Halifeyken, kuran ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde bulamadığını, Ebu Bekir'in radıyallahu teâlâ anh, içtihadında bulursa, ona uyardı. Bulamazsa, kendi içtihad ederdi. Zekası şaşılacak kadar çoktu. Bir gün, Resul aleyhisselam Allah-u bir kuluna, ''Dünya ile âhiretten hangisini istersin?'' dedi. Okul, Rabbimin yanında olan nimetleri isterim dedi. Buyurunca, Rasulullah'ın vefat edeceğini hemen anlayıp çok ağladı. Eshâb-ı Kiram, Hazreti Ebu Bekr'in bu çabuk anlayışına şaşıp kaldılar. Rasul Aleyhisselam, Kur'anı Kerim'i en çok bilen imam olur, buyurmuştu. Vefat edeceği zaman. Hazreti Ebu Bekr'in imam olmasına emredince Eshâb-ı kiram arasında Kur'an-ı Kerim'i en çok anlayanın kendisi olduğu haber verilmiş oldu. Hadisi şerifleri ve Rasulullah'ın edeplerini en çok bilen o idi. Eshâb-ı kiram sıkıştıkları şeyleri ondan sorar öğrenirlerdi. Kendisinden bizlere az sayıda hadisi şerif ulaşmasının sebebi. Rasulullah'tan sonra az yaşadığı ve bu kısa zamanı mürtetlerle ve asilerle savaşta geçirdiği içindir. Rüya tabirinde Eshab-ı Kiram'ın en üstünü idi. Tabi'inin büyüklerinden olan ve rüya tabiriyle meşhur olan İbn-i sonra rüya tabirinde en üstün olan Ebubekir'dir demiştir. Arap kabilelerinin ve hele Kureyş kabilesinde olanların soylarını saymakta en bilgiliydi. İleriye görüşü, buluşu, tedbir alışı da herkesten üstünü idi. Resul Aleyhisselam dünya işlerinin hepsini ona danışırdı. Bir hadisi şerifte Cebrail bana dedi ki: Allahu Teala Ebubekir ile danışmayı sana emrediyor. Buyuruldu. Ali İmran suresi 159. ayetinde işlerinde onlara danış emri Hazreti Ebu Ebubekir ve Hz. Ömer ile müşavire etmek için geldi. Eshab-ı Kiram arasında Kur'an-ı Kerim'in hepsini ezberleyen birkaç kişiden biri Hz. Ebubekir'dir. Ebu Ebubekir'in Ebu peygamberlerden sonra insanların en üstünü olduğunu gösteren ayet-i ve pek çok hadisi i şerif vardır. Bunlardan birkaçını bildirelim. Tevbe suresinin 41. ayetinde mealen mağaradaki iki kişinin ikincisi buyuruldu. Bu ayet-i kerime Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anh met etmektedir. Vel-Leyl suresinin Beşinci ayeti Hazreti Ebubekr'in şanını bildirmekte olduğu söz birliğiyle haber verilmiştir. Yine bu surenin onyedinci ayeti Hazreti Ebubekr için nazil oldu. Bakara suresinin iki yüz yetmiş dördüncü ayeti Ebubekr hakkında nazil olduğu da bildirilmektedir. Çünkü sadaka vermenin çeşitli sevaplarına kavuşmak için, geceleri on bin altını gizli olarak, on bin altını da göz önünde olarak ve gündüzleri de böyle onar bin altını sadaka vermiştir. Deyleminin bildirdiği ve münavide yazılı olan hadisi i şerifte, Ebu insanların en iyisi ve en üstünüdür. Yalnız peygamber değildir, buyuruldu. Yine Deylemi'nin bildirdiği ve münavide yazılı hadisi i şerifte, Ebu Bekir'in ismi gök ehli arasında atiktir, yeryüzünde de atiktir buyuruldu. Ebu Nuaym'ın rahimehullahü teâlâ bildirdiği ve münavide yazılı hadisi i şerifte, Ebu Bekir, allah ateşten azad ettiği kimsedir buyuruldu. Bir hadisi şerifte, Peygamberlerden başka Ebu Bekr'den daha üstün bir kimse üzerine güneş doğmadı. Buyruldu. Bir hadisi şerifte, hiçbir kimse bana sohbetiyle ve malı ile Ebu Bekr kadar faideli olmadı. Eğer Rabbimden başka dost edinseydim, Ebu Bekr'i dost edinirdim. Buyruldu. Bir hadisi şerifte, ümmetimden en önce cennete girecek olan Ebu Bekir'dir, buyuruldu. Deylemi'nin, rahimehullahü Teâlâ bildirdiği ve münavide yazılı bir hadisi i şerifte, Ebu Bekir'i sevmek ve ona şükretmek, ümmetimin hepsi üzerine vaciptir, buyuruldu. hatibi i rahimehullahü Rahimehullâhü bildirdiği, ve münavide yazılı hadisi i şerifte, Kıyamet günü insanların hepsi hesab olunur. Yalnız Ebu Bekr olunmaz, buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, iyi huylar 360 tanedir. Allah-u dilerse, Bir kuluna bu huylardan birini verir. Bu huyundan dolayı, onu cennete sokar. Buyuruldukta, Hazreti i Ebu Bekr, Ya Resûlallah! O huylardan birisi bende var mıdır dedikte, de, evet. sende de o huyların hepsi vardır. Buyuruldu. Bir gün, ey ne olan nefs, ayetik kelimesi sonuna kadar okundu. Hazreti Ebu Bekr, radiallahu taala anh, yarasulallah, bu ne güzel şeydir dedikde, sen ölürken melek sana böyle söyleyecektir buyurdu. Hazreti i Ebu Bekir, bir kere sahabeden birine incindi. Rasul Aleyhisselam bunu işitince, esâb-ı toplayıp, Allahü Teala beni size peygamber gönderdi. İnanmadınız. Yalnız Ebu Bekir inandı. Bana malı ile, canı ile yardım etti. Benim hatırım için, bu arkadaşımı incitmeyiniz buyurdu. O günden sonra hiç kimse Hazreti bu Bekri incitecek bir şey söylemedi ve yapmadı. Radiyallahu Talaa ankh. Bir hadisi şerifte Cebrail aleyhisselama Hazret Ömer'in üstünlüklerini sordum. Cebrail bana Ömer'in üstünlüklerini Nuh aleyhisselamın peygamberlik zamanı kadar yani Dokuz yüz elli sene anlatsam bitiremem. Bununla beraber, Ömer'in bütün iyilikleri, Ebu Bekr'in iyiliklerinden birisi kadardır, dedi. Buyurdu. En çok kimi seviyorsun ya Resûlallah? Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem denildikte, Ayşeyi buyurdu. Erkeklerden kimi dediklerinde, Ayşe'nin babasını buyurdu. Ondan sonra kimi denildikte de, Ömer bin Hatta bu buyurdu. Bir gün Hazreti Ebu Bekr ile Hazret Ömer'i radıyallahu taala anhuma) göstererek bu ikisi peygamberlerden başka cennetteki insanların en üstünüdür buyurdu. Bir gün Resulullah'ın sağ yanına Ebu Bekr, sol yanına Ömer r.a. geldiler. mübarek elleriyle her birinin elinden tutup, mescid-i şerife girdi. Ve, kıyamet günü, üçümüz böyle geliriz buyurdu. Bir gün, Hazreti Ebu Bekri ile Hazreti Ömer'i görünce, bu ikisi, benim gözüm ve kulağım yerindedir, buyurdu. Bir gün, bu ikisine karşı beni ikinizle kuvvetlendiren Allahü teala'ya hamdolsun buyurdu. Bir hadisi şerifte ikisine karşı ikinizin uyuştuğunuz her şeyde sizden ayrılmam buyurdu. Deylemi'nin rahimehullahü teala bildirdiği ve Münavvide yazılı hadisi şerifte her peygamberin halili vardır. Benim halilim Ebu Bekr'dir. Buyurdu. Bir hadisi şerifte her peygamberin ümmeti arasından çok sevdiği kimseler vardır. Benim seçtiğim Ebu Bekr ve Ömer'dir. Buyruldu. Rədiyyallahu Talaa anhuma. Bir hadisi şerifte ümmetimden La ilahe illallah. Kelimesini istediğim gibi, Ebu Bekri ile Ömer'i sevmelerini de istiyorum, buyurdu. Radiyallahu teâlâ anhuma İbn-i Adîn'in rahimehullâhü bildirdiği ve münavide yazılı olan hadisi i şerifte, Ebu Bekri ile Ömer'i sevmek imandır, bunlara düşmanlık küfürdür, buyurdu. Bu hadisi i şeriften dolayı, alimlerin hepsi, Hazreti Ebu Bekri ile Hazreti Öme're sövmek ve düşmanlık etmek küfür olduğunda söz birliğine varmışlardır ve Allahü Teala Şiilere lanet etsin demişlerdir Bir hadisi şerifte, Ebu Berin imanı bütün insanların imanları toplamıyla tartılsa Ebu Bekrin imanı daha ağır gelir buyuruldu Teala Teâ'ı Hz Ali buyuruyor ki Hangi iyilikte birinciliği kazanmak istedimse, Ebu Bekir'i hepsinde kendimden ilerde buldum. Yine buyuruyor ki, Resulullah'tan sonra insanların en hayırlısı, Ebu Bekir ile Ömer'dir. Bir mü'minin kalbinde, benim sevgim ile Ebu Bekre ve Ömer'e düşmanlık, bir arada bulunamaz. hazret Ali, her hutbesinde, Ya Rabbi, Hulefâ-yı râşidîn'i ıslah eylediğin gibi bizi de ıslah eyle derdi. Hulefâ-yı râşidîn kimlerdir denildikte gözleri yaşla dolup onlar benim çok sevdiğim Ebu Bekr ile Ömer'dir buyurdu. Hazret Ömer radıyallahu teâlâ daima Ebu Bekr bizim seyyidimizdir derdi. Yine o Keşke, Ebu göğsünde bir kılı olsaydım, buyurdu. Yine o, Cennette, her an Ebu görmek isterim, derdi. Yine hazret Ömer, Hiçbir iyilikte Ebu e yetişemedim, buyurdu. Hazret-i Ebu Bekir'in, radıyallahu teâlâ anh, reyfeti, merhameti pek çok olduğu için, ona evvah derlerdi. Rədiyyallahu Talaa anh. Cebrail aleyhisselamın Resulullah ile konuştuğunu yalnız Hazreti Ebu Bekr Rədiyyallahu Talaa anh işitirdi. Büyük alim Bedreddin Mahmud bin Ahmet Ayni, Rəhimu Teala Zeynül Majalis kitabında diyor ki, Hazreti Ebu Bekr Sıddık Rayallahu an insana zarar dilinden gelir ata sözüne göre Allahü Teâlâ'nın razı olmadığı bir şeyi söylememek için on iki sene mübarek ağzına taş koyardı İslamiyete veya edebe uygun bir şey söyleyeceği zaman taşı çıkarırdı yaz günlerinde oruç tutar kış günlerinde tutmazdı Allahü Teala'dan o kadar çok korkardı ki. Bir kuş görüp, ey kuş, ne mutlu sana ki meyveleri yersin, yapraklar arasında gölgelenirsin, kıyamette hesaba çekilmezsin, keşke Ebu Bekir de senin gibi olsaydı, demişti. Bir kere de, keşke bir yeşil ot olaydım, hayvanlar beni yiyeydi, böylece kıyamet günü yaratılıp hesaba çekilmeseydim, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, ensar bir araya toplanıp, bizden bir emir, muhacirlerden de bir emir olsun dediler. Hazreti i Ebu Bekir radıyallahu anh bunu işitince, hazret Ömer'i radıyallahu teâlâ anh yanına alıp oraya geldi. Ve halifeler Kureyş kabilesindendir. Hadîs-i şerifini okudu. Hazret Ömer de, ey ensar, Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekr'i imam yaptığını unuttunuz mu? Hanginiz Ebubekir'den daha üstün olduğunu söyleyebilir? dedi. Ensar'ın hepsi birden Ebubekir'den daha üstün olmayı söylemekten Allahü Teala'ya sığınırız. dediler. Hepsi Abu Radıyallahu radiallahu anh, halife seçtiler. Hazret Ali ile Hazret Zübeyir radıyallahu teâlâ anhum'a, orada yoktu. Ertesi gün, bunlar da mescide gelip, eshab-ı hepsi, radıyallahu teâlâ anhum mecmain, Hazreti i Ebu Bekri, radıyallahu teâlâ anhum, söz birliğiyle halife yaptı. Tefsir kitaplarında diyor ki, Feth suresinin Arap'tan size uymayanlara söyle, mealindeki emri, Hazreti Ebubekir'in hilafetinin hak ve doğru olduğunu göstermektedir. Çünkü bu ayet-i kerime geldikten sonra Müslümanları kâfirlere karşı gaza etmeye çağırmak Hazreti Ebubekir'in radıyallahu teala anh mürtetler ile gazaya çağırmasından sonra olduğu muhakkaktır. Bu ayet-i kerimede mealen ona itaat ederseniz Allahu Teala size sevap verir buyruluyor. Hazreti Abu Bekr'in hilafeti, rədiyyallahü talaa anh haksız olsaydı, ona itaat edenlere sevap verilir denilmezdi. Emir Cemalettin Yusuf Zahiri'nin Mevridil Letafe kitabında diyor ki, Allahü talaa bütün insanlar arasında üç kimseye halife demiştir. Adem aleyhisselama Davud aleyhisselama ve Hazret-i Ebu Bekir'e radıyallahu teala anh. Hazret-i Ebu Bekir, hazret Ömer'i radıyallahu teâlâ anhüma hakim yaptı. hazret Osman'ı radıyallahu teâlâ anh kâtip yaptı. Ebu Ubeyde radıyallahu teâlâ anh da emniyet amiriydi. Resulullahın, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Gümüş yüzüğünü parmağına taktı. Halife olunca da ticaretini bırakmadı. Esab Kiram, radıyallahu tala’an hümecmayin, ticaret yapmasını uygun görmeyip, kendisine beytül malden günde yarım koyun ve senede 2500 akçe gümüş ve yazlık ve kışlık birer kat elbise verildi. Mirat-i Kainat kitabından alınan yazı. Burada tamam oldu. Allahümme inni euzubike min azabil kabri ve min azabil nar ve min fitnetil mahya vel memati ve min fitnetil mesihid deccal.